Esin Hamamcı anlatıyor. Aylak Adam romanında Oedipus Kompleksi. Herkese merhaba, ben Esin Hamamcı. Psikanalist temelli Freud diye diye podcast serisinde kendi alanıma, edebiyata ait bir eserle Freud'un kavramlarına yaklaşmak istedim. Konumuz Yusuf Atılga'nın aile Adam romanında Oedipus Kompleksi. Yusuf Atılga'nın aile Adam romanının baş kahramanı C, babasından kalan miras ile maddi sıkıntı çekmeyen, aylaklığı, kendine iş edinmiş, toplumsal düzene ve ilişkilere karşı birtakım hassasiyetleri olan bir karakterdir. Benim konum C'nin ilişkilerindeki bu hassasiyeti çocukluk dönemine götürüp, baba-oğul ilişkisi üzerinden incelemek olacak. Ancak önce e, Freud'un Oedipus kompleksi teorisini nasıl keşfettiğine bakalım. Freud, William Phillips'a e, yazdığı bir mektupta şu şekilde dile getiriyor, alıntılıyorum. İnsanın kendine karşı tamamen dürüst olması iyi bir alışkanlık. İşe yarar bir fikir geldi aklıma. Anne sevgisini ve babayı kıskanmaya kendimden de keşfettim ve şimdi hisleri nöbetlerine giren çocuklarda her zaman o kadar erken görünmese de bunun erken çocukluk döneminin genel bir olgusu olduğuna inanıyorum. Eğer mesele buysa Kral Oydipus'un aşkı, hikayenin gerektirdiği kaçınılmaz kadere karşı bütün mantıklı direnişlere rağmen anlaşılır olmaya başlar. Ve insan neden kaderin böyle cilveler yaptığını anlar. Herhangi bir nedensiz kişisel kadere duygularımız karşı koyar. Fakat bu Yunan miti herkesin kendi içinde izlerini hissettiği için bildiği bir tutkuya kalar. İzleyici kitlesinin her üyesi hayalinde bir zamanlar gelişmemiş bir oidipustu. Ve gerçek zamanda oynanan buruya, rüya herkesle mevcut durumunu hayalinden ayıran bütün bastırma amaçlarıyla birlikte korkunlukla ilgilmeye yol açar alıntı sonu. Roman boyu aradığı sevgiye bulmaya çalışan bu adamın içindeki sevgi eksikliği çocukluğuna dayanır. İlişki yaşadığı her kadında adeta bir anne şefkati ve sevgi özlemi arayacaktır. Onun hayatına girecek olan kişi öncelikle Zehra teyzesine benzeyecektir. Zehra teyze onun için ideal bir anima arketipidir. Anima arketibi hakkında analitik psikoloji Kurucusu Carl Gustav Jung şunları söyler, anlatılıyorum. Kendilerini annelerinin büyüleyici etkisinden kurtarmayı sonuna değin başaramayan erkekler vardır. Fakat çocuğun bu deneyiminin önemli bir özlem karakteri de şudur ki, önemli olan yalnızca annenin nasıl davrandığı değil, bir kadın imajı yaratmada, doğuştan var olan kapasitenin yani animanın ortaya çıkardığı ve renklendirdiği bir portredir. Daha sonra bu imaj erkeğin yaşamı boyunca ilgi duyacağı kadınların üzerine yansıtılacaktır. Alıntı sonu. Zehra teyze C için anne gibidir. Oedipus kompleksi C için tam da bu konuda geçerlidir. Oedipal kompleks için Gustav Hans Graber de şunları söyler. Alıntılıyorum. Çocuğun annem ve babasına karşı beslediği sevgi ve düşmanlık duygularının bir bütün halinde örgütlenmesidir. Olumlu ve olumsuz olmak üzere iki ayrı biçimde kendini açığa vurur. Olumlu biçime, pozitif biçime, kompleksin adını aldığı oydipus efsanesine uygunluk gösterir. Yani oğlanlar babalarına, kızlar annelerine rakip gözüyle bakıp içten içe onların ölmesini ister. Oğlanlar annelerine, kızlar babalarına aşırı bir cinsel eğilim gösterir. Olumsuz yani negatif biçimde ise durum tersidir. Freud'a göre çocuklar Fallus döneminde yani 3 ve 5 yaşları arasında bu kompleksi yaşar. 5 yaşından sonra kompleks etkisini yeterir, Bir uyuklama latent döneminin ardından Huluğla yeniden canlanır. Dışarıda bir sevi objesinin seçiminin ardından az ya da çok bir başarıyla yıkımı sağlanır. Alıntı sonu. Roman üzerinde açık bir şekilde biz de görüyoruz ki Onda bu kompleksi ortaya çıkaran baba figürü C'nin hayatı boyunca ilişkileri yaşayış biçiminde etkili olacaktır. Aleyhsan Kolcu'nun Yusuf Atılgan'ın Roman Dünyası adlı kitabında Can Yücel'in de aynı konuya temas ettiği belirtilir. Can Yücel'e göre C kadınlarda yeni bir ana arar ve Yücel şöyle der alıntılıyorum. Erken ölmüş C'nin anası, teyzesini ana yerine koymuş, babası pis bir zampara, domestik düşmanı. Tam kritik çağında çocuk babasına karşı birlik olduğunu sandığı teyzesinin de pos pederin mantine tozu olduğunu anlıyor. Bu ikinci ana da sıfırı tüketiyor. Yeni bir ana arama serüveni başlıyor. Roman boyunca bu böyle gelip gidiyor. Kızlarla kadınlar eğlentisi hep ana tutkusunun pençesinden kurtulamıyor. C dediğimiz savunma kalesini birlikte kuracağı bir kadını değil bir anayı arıyor. C için bu kompleksi bilinçaltından uyandıran bazı unsurlar vardır. Bunlar bıyık, saç okşama, kulak kaşıma hareketi, mavi gözlü kadınlar ve bacak gibi unsurlardır. Mahir bu ayrıntıları kullanmanın Yusuf Atılgan için önemini sorunca Yusuf Atılgan şöyle der. Kişilerin durumlarını küçük olaylarla, somut ayrıntılarla vermeye çalışırım. Soyut çözümlemeler beni sıkar. Ayrıntıları titizlikle seçmeye çalışırım. Şimdi bu somut unsurlarla C'nin psikolojik durumuna el atabiliriz. Öncelikle bıyık unsuru üzerinde durmak istiyorum. Bıyık fenomeni hem erkek egemen bir simge hem de cinsiyet sembolü olarak kullanılır. Kitaplık dergisine güven Turan'ın Yusuf Atılgan'da Kıltüy başlıklı makalesinde de bıyık için alıntılıyorum. Baba tanımıyla gelen kaba güce dönüşmüş, otoriteyle iç içe geçmiş cinsel saldırganlıktır alıntı sonu. Der. Romanın başında onu döven adamlar bıyıklıdır. Daha sonra sinemaya girdiğinde birisi C'yi babasına benzetir. Kadın tıpkı baban gibisin. Bir bıyıkların eksik der. C bunu kabul etmez. Defol istemiyorum dese de istesen de istemesen de onun gibisin. Bak nasıl bakıyorsun bacaklarıma der. Güler'in peşine düştüğünde de bacaklarına bakar. Aklına babasından aynı böyle olduğu babası olsa bıyık buracağı aklına gelir. İsmail Paşa korusunda gülerle yemek yerlerken iki adamdan dayak yer. Bu adamlar bıyıksızdır. Bıyıksız oluşlarına üzülür. Roman boyunca bir bıyık unsur gözümüze çarpıp durur. Bıyık sorusunun sebepleri kitabın yaz bölümünde anlatılır. Ayşe kendini ilk kez açar, çocukluğundan bahseder. C. Önce babama anlatmam gerek diye başlar. Sorunların temeli böylece gözler önüne serilir. Çocukluğunda başlamıştır bıyık nefreti. Çocukken babası C'yi öpünce kara bıyıklarından gelen korkuyla karışık iğrenme duygusuyla ilgilir. Bunlara içilmiş şarap kokulu öpüşler der. Babası kadın düşkündür ve kadınları görünce bıyık vurması da C'de iğrenme uyandırmıştır. Bu arada önemli bir şey itiraf ediyor C ve şöyle diyor. Onun gibi olmama kararını bu iğrençlikleri gördükçe vermiş olacağım diyor. Babası onun için sık sık görürsünüz adam olmayacak bu çocuk der. Buna sevinen C, Babam adamsa ben olmayacaktım. Büyüyünce bırakmayacaktım der. Babası komisyoncudur. Kendisi babasının tam zıttı bir karakter geliştirir. Komisyoncu olmayacağım ben der. Çocukluğunda sık sık tekrarlamıştır bu sözleri. Babasına karşı geliştirdiği nefret dolayısıyla bıyıktan da nefret ettiği sonucuna varmış oluyoruz. Aylaklığı seçişinin sebebi de bu olmalı. Eli paketliler, mutlu mesut duvalardaki babalar ya da ideal babalar hep kıyıklıdır ona göre. Babasına dediği gibi eğer babası ideal bir adamsa o adam olmayacaktır. Hayatı romanda anlatıcının bahsettiği kuyara, kumda yatma rahatlığı ve adako, ağaç dalı kompleksi felsefesine dayanan bir aylak adam olacaktır. Toplumu kaldırmasında da hep bu düşüncesinin yattığını düşünüyorum. Herkesin hayatı koşturarak yaşadığını görür ve kendisi toplumun aksine hiçbir zaman hiçbir şey için acele etmez. Bu söz de romanda biliyorsun acelem yok benim diye sık sık geçer. Bu tarz geliştirdiği topluma zıt davranışların sebebi de ideal olan çoğu şeyi genelde baba figürüyle karşılaştırmasıdır. Bütün babaları kendi babası gibi algılar. Babaların hüküm sürdüğü bu düzene bunun için karşıdır. Güllerin üç oda, bir mutfak ve evli çocuklu hayali ona bu yüzden çok uzak gelir. Ayşe'nin anne babası da kurulu düzenin temsilcisidir. Ali İhsan Kovucu da C'nin aylaklığının sebebini oydipuz komplekse bağlar. Alıntılıyorum. C'nin aylaklığı disiplinli bir felsefeden değil, çocukluktan beri içinde taşıdığı oydipuz kompleksiyle anima arketifinden kaynaklandığını, toplumsal baskıdan değil kişisel olduğunu görüyoruz. Aylaklığı sadece zaman zaman dudaklarından dökülen ve çoğu kurulu üzerine eleştiriyle kadın erkek ilişkilerindeki tutarsızlıklar üzerine geliştirilmiş kimi fikir kırıntılarına tanık oluyoruz. Alıntı sonu der. Serveti babasından kalan hem maddi hem manevi miras diyeceğimiz bir aylaklıktır. Romanda bir de bacak sorunu vardır. Bacak dişil bir unsurdur, kadın bacakleridir. Romanda sırayla bacakla ilgili kısımlara bakacak olursak tramvayda bir kadın bacağını C'ye bastırır. Sonra ilk yaz bölümünde gülleri aradığı kadını bulduğu, düşündüğü an bacaklarını ister. Hemen aklına babası, babasının bıyıkları gelir ve kulağı kaşınır. Sinemadan güllerle çıkarken bir adamın bir kadının bacaklarını eğlediğini görür. C'nin kulağı kaşınır. Adamı tekbelime isteği uyanır. Bu psikolojik olarak verdiği bir tepkimedir. Her cinsel ağrısında ya da istemediği anıları hatırladığında kulağını kaşır. Küçükken babasından dayak yediğinde kulağı yırtılır. Kulak, bacak insan vücudunun dış dünyaya birer uyarıcı olarak açılan pencereleridir. C'nin bilinç altında bacakla ilgili bütün hatıraları kötü bir film gibi gelip geçer. Bacak da ona e, bıyık gibi babasının cinsel kimliğini hatırlatır. Bu arada bu kulak kaşımı hareketi yazarın da gerçek hayattaki bir tikidir. Her azından onu tanıyanlar böyle söyler. Güler'in bacaklarına ısrarla dokunmaz, bacaklarına dokunabileceği, öpebileceği tek insan Ayşe'dir. Sanki bacak C'nin bakireliği, kimin bacağına dokunursa hayatını ona adamak zorunda. İsmail Paşa korsundalarken Güler'in bacaklarına bir öpsem demesi onu istediğini gösterir. Romanın sonunda Ayşe'nin bacaklarına dokunur ama ona bağlanmaz, hayatını Atayacak biri arar, bulunca kaçmak için çaba sarf eder. Plajda Ayşe'yi bacaklarından tanır. Ayşe'nin esmer bacakları C'nin hep dikkatini çeker ve onlar için güneş yanığı bacakları vardı, der. Tatilde Ayşe'nin bacaklarına dokunabildiğinde kulağı kaşınmamaya başlar. Bu, bize kompleksi yendiğini, açtığını gösterir. Ayşe'nin bacaklarına dokunana kadar içindeki çocuğu yenememiş, ergenliği bitmemiş gibidir. Belki de bir isminin bile olmayışı bu nedenledir. Nasıl ki eski dönemlerde erkekliğini, kahramanlığını ispatlamayan çocuklara isim verilmediği gibi o zamana kadar bir adı yoktur. Bizim için C olarak kalır. Bacak korkusunu Ayşe uzun uzun anlattığı kısımda da görüyoruz. Birey olarak kendini gerçekleştirebilmesi için içindeki baba fenomenini öldürmelidir. Öldürdüğünde aklına izlediği bir filmden ''Babanı öldürdün'' repliği gelir. Korkuyu yenince sadece Ayşe'nin bacaklarına dokunabileceğimi sanıyordum diyerek durumu sorgulamaya başlar. Korkuyu aşmasıyla kulak kaşıntısı da geçer. Daha sonra denize gider tek başına. Denizi burada arınma unsuru olarak görebiliriz. Korkularından arındığını anlatıcı bize gösterir. Geriye şefkat aramak kalır. Bu şefkati sinema kapısında müşteri bekleyen Fahişe'de arar. Bu izlekler dışında aradığı kadın hep mavi gözlüdür. Kadınlardan... Zehra teyzesinin saçını okşadığı gibi okşamasını ister. C'nin kadınlarının saçları topuzsuzdur, sadedir, sarışın değillerdir, topuklu ayakkabı giymezler, onun değimiyle boyasızlardır. Ayşe, C'nin entelektüel problemlerine en yakın duran sevgilisidir. B, onu tanıdığı, aradığı kadındır. Ancak yazar onları bir türlü birleştiremez. Gülere mavi gözleri yüzünden katlanır. Laura ilk tanıştığı Amerikalı kadın daha kafasındaki kadının tipine uymaz. C'ye durmadan bir arayış içindedir. Çocukluğuna dair babasına ait bazı cümlelerde onu kulak kaşıntısı gibi harekete geçirir. Aklına kazanan sözler şöyle. Reçel kıvamına gelince indirirsin. Zehra şu bacakların yok mu? Kulağı yırtıldı. Adam olmayacak bu çocuk. Çocuğu yatır. Evine aldığı şaşı kadından... Zehra teyzesinin yaptığı gibi burnun ucunu öpmesine, reçel kıvamına gelince indirirsin demesini istemesi de sevgi gördüğü Zehra teyzesini hatırlatmasındandır. Çocukluğunda babasından misafirler dahi kıskanır Zehra teyzeyi. Alıntılıyorum. Hemen her gece babam eve girer girmez beni teyzemle oynadığımız oyunlardan, masallardan, mutluluğundan ayırırdı. Çoğuyu yatır derdi. Büyük sevinçlerden büyük kederlere birden geçişi öğreniyordum. Çünkü onun kucağındayken babamın varlığını unutmuş olurdum. Yatakta beni ondan ayırmasındaki haksızlığı düşünürdüm. Alıntı sonu. Bu durumu C böyle anlatır. Bu biraz da bencildir sevgidir, ilişkilerinde de bencildir. Sevdiği insanlar katıksız bir teslimiyet ve bağlılık. Bekleyen C'nin sıra kendi adına fedakarlık yapmaya gelince kaçtığı görülmektedir. Bu da kendi gerçeğiyle yüzleşmekten korktuğunu gösterir. C arayışların adamı olarak kalacaktır. Yusuf Atılgan kendisinin de roman yazmadan 3 yıl önce biraz aylak olduğunu, bunun sıkıntısını duyduğunu söyler. Geçim sıkıntısı olmayan birinin de sıkıntıları olabileceği temasını işler. Roman yazılırken Manisa'da Hacı Rahmanlar köyündedir. Köyde böyle bir roman ele alması ilgi çekicidir. TKP'ye katılarak siyasi faaliyette bulununca onay hapis yatmıştır. Manisa'ya siyasi ortamdan biraz da korkarak döner. Şehirde geçen bir roman isteği İstanbul'a özlemle alakalı olabilir diye düşünüyorum. Kitaplık dergisinde Yusuf Atılgan'la Anılar bölümünde Vedat Türkal'in Kır Çiçeği'nin Tarihe Direniş Şef başlıklı yazısında anlattığı anıyı şu son alıntıyla C'yi yazarın kendi ağzından dinleyelim ve podcast sonlandıralım. İhsan Bayram bir günün sıfatılgana sorar. Abi derdim. Rahat olmak C'nin bir yerlerine mi batıyor? Boş ver derdi. O elde edemeyeceği sevgiyi arıyor.